1123 numaralı konu, Hazreti Ömer'in, Hazreti Peygamber'in geçmiş ümmetlerin helaki hususundaki haberlerini tasdik etmesi, Hazreti Ömer'in halifelik yıllarından birinde çekirgeler iyice azaldı ve ortalıkta görünmez oldu, bunun üzerine Hazreti Ömer çevrede çekirge olup olmadığını soruşturdu ise de hiçbir taraftan olumlu bir cevap gelmedi, Buna çok üzülen Hazreti Ömer oralarda çekirge bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla Irak, Şam, Yemen gibi uzak diyarlara attılar gönderdi. Bir müddet sonra Yemen taraflarına gönderdiği atlı beraberinde bir avuç kadar çekirge olduğu halde döndü ve bunları Hazreti Ömer'in önüne koydu. Çekirgeleri gören Hazreti Ömer üç defa tekbir getirdikten sonra şunları söyledi. Ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Allah Teala yeryüzünde bin ümmet yarattı. Bunların 600 tanesi denizde, 400 tanesi de karadadır. Bu ümmetler içerisinde en evvel helak olanlar çekirgelerdir. Çekirgeler helak oldular mı diğer ümmetler de onu takip ederler. Tıpkı bir ipte dizili olan boncukların ipin kopuşuyla birlikte birbiri ardı sıra düşmeleri gibi.